10. risale Bismillahirrahmanirrahim ve cealnaha rucumen lişşeyatin Elem eyhel şu ayet-i kerimenin yüksek semasına çıkıp sırrını fehmetmek için 7 basamaklı bir merdiven kuruyoruz. 1. basamak Semavatın melaike ile tesmiye edilen münasip sakinleri vardır. Çünkü kürey arzın semaya nispeten küçüklüğü ve hakareti ile beraber Zevil hayat ile dolu olması semavatın o müzeyyen burçları zevil idrak ile dolu olmasını tasrih ediyor ve keza semavatın bu kadar zinetlerle tezyin edilmesi behemal zevil idrak'in takdir ve istihsan ile nazar hayretlerini celbetmek içindir çünkü hüsnü zinet âşıkların celbi içindir yemek ve taam da aç olanlara yapılır mahaza ins ve cin o vazifeyi ifaya kafi değillerdir. Ancak gayrı mahdut oraya münasip melaike ve ruhaniler o vazifeyi ifa edebilir. 2. basamak. Arzın semavatla alakası, muamelesi olup aralarında çok büyük irtibat vardır. Evet, arza gelen ziya, hararet, bereket vesaire semavattan geliyor. Arzdan da semaya dualar, ibadetler, ruhlar gidiyor. Demek, aralarında cereyan eden ticari muameleden anlaşılıyor ki, arzın sakinleri için semaya çıkmaya bir yol vardır ki, enbiya, evliya, ervah, cesetlerinden tecerrüt ile semavata uruç ederler. 3. Basamak Semavatta devam ile cereyan eden sükûn, sükût, nizam, intizam, ıttırattan hissedildiğine nazaran, semavat ehli, arz sakinleri gibi değildirler. Evet, arzda bulunan nifak, şikak, ihtilaf, ezdadın içtimağı, hayır ve şerrin ihtilatı gibi şeyler semavatta yoktur. Bu sayede semavatta nizam ve intizamı bozacak bir hal yoktur. Sakinleri verilen emirlere kemale itaatle imtisal ediyorlar. 4. basamak. Cenab-ı Hakk'ın iktizaları, hükümleri, mütegayir bazı esmaları vardır. Mesela Bedir gibi bazı gazalarda ashabı kirama yardım etmek üzere küffar ile muharebe etmek için melaikenin semadan inzalini iktiza eden ismi meleike ile şeyatin yani semavi olan ahyar ile arzi eşrar, arasında muharebenin vukunu istibad değil iktiza eder. Evet Cenab ı Hak meleaykiye bildirmek sizin şeytanları def veya ihlak edebilir. Fakat satvet ve haşmetinin iktizası üzerine bu kabil mücazatın müstahaklarına ilan ve teşirî azametine layıktır. 5. basamak ruhaniyerin ahyarı semada bulunduklarından, eşrarı da letafetlerine güvenerek onları takliden iltihak etmek istediklerinde, ehli sema onları şeraretleri için kabul etmeyerek def defediyorlar. Mahaza, bu gibi manevi mübarezeleri, âlem-i şehadete, bilhassa vazifesi şehadet ve müşahede olan insana, ilan ve teşhirine, rejm-i alamet ve nişan kılınmıştır. Altıncı basamak, Kur'an-ı Mûciz-ül Beyan, nevi beşeri itaate irşat, isyandan zecr ve men etmek üzere kullandığı üslü bu âlisine bak. يَا مَعْشَرَ insi in اِنْ en اَنْ min مِنْ اَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ Tanfedu la tenfedun illa bi sultan Yani ey ins ve cin cemaati mülkümden hariç bir memlekete çıkıp kurtulmak için semavat ve arzın aktarından çıkmaya kuvvetiniz varsa çıkınız ama ancak bir sultanla çıkarsınız Kur'an-ı Kerim bu ayet ile pek geniş saltanat rububiyete karşı ins ve cin'nin acizlerini ilan zımnında nida ediyor Ey insani hakir, sığir, aciz, ne suretle şeytanları rejmeden meleğeyle necimlerin, şemslerin, kamerlerin itaat ettikleri sultani ezele isyan ediyorsun. Nasıl kocaman yıldızları mermi, kurşun yerinde kullanabilen bir askere sahip olan bir sultana karşı isyan etmeye cesaret ediyorsun? Yedinci basamak, yıldızların pek küçük efradı olduğu gibi pek büyükleri de vardır. Semanın ve cini yüzünü ziyalandıran her şey yıldızdır. Bu neviiden bir kısmı semaya zinet olmuştur. Bir kısmı da şeytanları recm etmek için semavi mancınıklardır. Semada yapılan bu recm, sema gibi en vasi dairelerde bile vukua gelen mübareze hadisesini insanlara göstermekle insanların mutiilerini asilerle mübarezeye teşvik ile alıştırmaktır. İlem eyühel İnsanı hayvandan ayıran şeylerden biri mazi ve müstakbel ile alakadar olmasıdır. Hayvan bu iki zamanı bir hakkın düşünecek bir idrake malik değildir. İkincisi gerek enfüsî gerek âfaki yani dahili ve harici şeylere taalluk eden idraki külli ve umumiidir. Üçüncüsü inşaata lazım olan mukaddemeleri keşf ve tertip etmektir. Mesela bir evin yapılması için lazım olan taş, ağaç, çimento misüllü, lüzumlu mukaddemeleri ihzar ve tertip etmek gibi. Binaenaleyh insanın en evvel ve en büyük vazifesi tesbih ve tahmittir. Evvela mazi, hal ve istikbal zamanlarında görmüş veya görecek nimetler lisanıyla sonra nefsinde veya haricinde görmekte olduğu inanlar lisanı ile, sonra mahlukatın yapmakta oldukları tesbihatı, şehadet ve müşahede lisanı ile sâni hamdü sena etmektir. İlem اَيُوَ الْعَز۪يزَ Cenab-ı Hakk'ın ata, kaza ve kader namında üç kanunu vardır. Ata, kaza kanununu, kaza da kaderi bozar. Mesela bir şey hakkında verilen karar, kader demektir.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 Kaza da kader kanununun külliyetinden ihraçtır. Bu hakikate vâkıf olan Ârif, ya ilahi, hasenatım senin atan’dandır, seyyatım da senin kazandandır. Eğer atan olmasaydı, helak olurdum der. İlem Aziz. Esma Hüsnayı tazammun eden bazı fezlekeler ile ayetlere hatime verilmekte ne gibi bir sır vardır. Evet, Kur'an-ı Mujidül beyan bazen Ayat-ı kudreti ayetlerde bast eder, sonra içerisinden esmayı çıkarır. Bazen mensucat toplar gibi açar, dağıtır. Sonra toplar esmada tayyeder. Bazen de ef'alini tafsil ettikten sonra isimler ile icmal eder. Bazen de halkın amalini tehdidane söyler, sonra rahmete işaret eden isimler ile teselli eder. Bazen de bazı makasidi cüziyeyi zikrettikten sonra o makasıdı takdir ve ispat için bürhan olarak kavayidi külliye hükmünde olan isimleri zikrediyor. Bazen de maddi cüz'iyatı zikreder, sonra esma-i külliye ile icmal eder ve hakeza. İlem eyühel aziz, acz de aşk gibi Allah'a isar eden yollardan biridir. Ama acz yolu aşktan daha kısa ve daha selamettir. Ehli süluk tarike hafada letaif-i aşere üzerine Tariki cehirde nüfusu seb'a üzerine suluk etmişlerdir. Bu fakir, aciz ise dört hatveden ibaret, hem kısa hem sehl bir tariyki, Kur'an'ın feyzinden istifade etmiştir. Birinci hatve, "Fela tuzeku enfusekum" ayetinden, İkinci hatveyi, "Wala tekunu kelledine nesullah fa ensahum enfuahum" ayetinden, üçüncü hatveyi, ma acabek min hasanet fmin Allah, ama acabek min seyiet fmin nefesik ayetinden. Dördüncü hatveyi kullu şeyin halikun illa vajeh ayetinden ahzetmiştir. Bunların izahı. Birinci hatve insan yaratılışında kendi nefsine muhib olarak yaratılmıştır. Hatta bizzat nefsi kadar bir şeye sevgisi yoktur. Kendisini ancak mabuda layik senalar ile met ediyor. Nefsini bütün ayıplardan kusurlardan tenzih etmekle, haklı olsun haksız olsun, Kemal şiddetle müdafa ediyor. Hatta Cenabı Hakkı Hamdü Sena için kendisinde yaratılan cihazatı, kendi nefsine Hamddü Sena için sarf ediyor ve Menitteha’de ilahehu hevahu’deki menşumuline dahil oluyor. Bu mertebede nefsin tezkiyesi ancak Adem'i tezkiyesiyle olur. İkinci hatve, Nefis, hizmet zamanında geri kaçar, ücret vaktinde ileri safa hücum ediyor. Bu mertebede onun tezkiyesi, yaptığı fiili aksetmekle olur. Yani işe, hizmete, ileriye sevk edilmeli, ücret tevziğinde geriye bırakılmalıdır. Üçüncü hatve, kendi nefsinde, torbasında kusur, naks, acz, fakırdan maada bir şeyi bırakmamalıdır. Bütün mehasin, iyilikler, fatırı hakim hakîm tarafından in'am edilen nimetler olup, Hamdi iktiza eder. Fahri istilzam etmediklerini itikat ve telakki edilmelidir. Bu mertebede onun tezkiyesi Kemal'inin adem-i kemalinde, kudretinin aczinde, gınasının fakrında olduğunu bilmekten ibarettir. Dördüncü hatve kendisi istiklaliyet halinde fani, hadis, madum olduğunu ve esma-i ilahiye aynı darlık ettiği halde şahit, meşhut, mevcut olduğunu bilmekten ibarettir. Bu mertebede onun tezkiyesi vücudunda Adem'ini, Adem'inde vücudunu bilmekle lehul mulku ve lehul hamduyu kendisine vird ittiaz etmektir. Ve keza vahdetül vücud ehli kainatı nefyetmekle idam ediyorlar. Vahdetü şuhud halkı ise bütün mevcudatı kürek cezalıları gibi nisyan zindanında ebedi hapse mahkum ediyorlar. Kur'an'ın ifham ettiği tarik kainatı, mevcudatı hem idamdan hem hapisten kurtarır. Esma-i Hüsna'ya mazhariyetle aynadarlık etmek gibi vazifelerde istihdam ediyor. Fakat kainatı istiklaliyetten ve kendi hesabına çalışmaktan azlediyor. Ve keza insanın vücudunda birkaç daire vardır. Çünkü hem nebatidir, hem hayvanidir, hem insanidir, hem imani. Tezkiye muamelesi bazan tabaka-i imaniyede olur. Sonra tabaka-i nebatiyeye iner. Bazanda yirmi saat zarfında, her dört tabakada muamele vakı olur. İnsanı hata ve galata atan, bu dört tabakadaki farkı riayet etmemektir. خَلَقَ لَنَا ardı فِي <جَمِعَة> istinaden, insaniyetin mide-i hayvaniye ve nebatiyeye münhasır olduğunun zannıyla galat ediyor. Sonra bütün gayelerin nefsine ait olduğunun hasrıyla galat ediyor. Sonra her şeyin kıymeti menfaatı isbetinde olduğunun takdiriyle galat ediyor. Hatta zühre yıldızını kokulu bir zühreye mukabil almaz, çünkü kendisine menfaati dokunmuyor. İlem eyülaziz, ubudiyet, sebkat eden nimetin neticesi ve onun fiyatıdır. Gelecek bir nimetin mükafat mukaddemesi ve vesilesi değildir. Mesela insanın en güzel bir surette yaratılışı. Ubudiyeti iktiza eden sabık bir nimet olduğu ve sonra da imanın itasiyle kendisini sana tarif etmesi ubudiyeti iktiza eden sabık nimetlerdir. Evet nasıl ki mide'nin itasiyle bütün mat'umat ita edilmiş gibi telakki ediliyor, hayatın itasiyle de alemi şehadet müstemil bulunduğu nimetler ile beraber ita edilmiş gibi telakki ediliyor. Ve keza. Nefsi i itasiyle bu mide için mülk ve melekût alemleri nimetler sofrası gibi kılınmıştır. Kezalik imanın itasiyle mezkûr sofralar ile beraber, Esma-i Hüsna'da iddîar edilen defineleri de sofra olarak verilmiş oluyor. Bu gibi ücretleri peşin aldıktan sonra, devam ile hizmete mülazım olmak lazımdır. Hizmet ve amelden sonra verilen nimetler, mahza onun fazlındandır. İ'lem <gülüyor> Eyyü'el-Aziz Envâ'ın efradında bilhassa, haşerât ve hevâm kısmında görünen fevkalâde çoklukta müşahede edilen, harikulade gayr bir cudu sehavet vardır. Kemal-i ittikân ve intizam ile bütün envâda bulunan şu kesret-i efrad, tecelliyat-ı ilâhiyenin olduğuna ve Cenabı Hakk'ın mahiyeti, her şeye mübâyin olduğuna ve bütün eşya, O'nun kudretine nisbeten mütesâbî olduğuna sarahaten delâlet eder. Evet, bu cüdü icat saniyen vücudundandır, nevi de celâliidir, fertte cemalidir. İlem eyül aziz, insanın yaptığı sanatların suhulet ve suubet dereceleri onun ilim ve cehliyle ölçülür. Ne kadar sanatlarda bilhassa ince ve latif cihazatta ilmi mahareti çok olursa, on isbette kolay olur. Cehli isbetinde de zahmet olur. Binaen aley. Eşyanın hilkatinde sür'ati mutlaka ile vüs'ati mutlaka içinde görünen suhûleti mutlaka saniin ilmine nihayet olmadığına hacsı kadî ile delalet eder ve mâ emrunâ illâ vâhidetun kelamhin bil basar